370, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in vefatı anında Hazreti Ömer'e bazı tavsiyelerde bulunması Halife Ebu Bekir, Halid bin Velid kumandasındaki orduyu Şam'a gönderdikten sonra hastalandı, birkaç ay sonra da vefat etti, müsenâ ölüm halinde bulunan Hazreti Ebu Bekir'in huzuruna girmişti, Hazreti Ebu Bekir, ona Ömer'i halife seçtiğini söyledi, sonra da, bana Ömer'i çağırın, dedi, gidip çağırdılar, geldiğinde Halife ona şunları söyledi, ey Ömer, sana söyleyeceklerime iyi kulağım, Ver, sonra da bu dediklerimi yerine getir, ben bugün öleceğimi zannediyorum, eğer bugün ölecek olursam akşamı dahi beklemeden halkı müsenanın kumandası altında savaşa gönder, eğer akşamdan sonra ölecek olursam sakın sabahı bekleme ve orduyu hemen yolla, ne kadar büyük olursa olsun hiçbir musibet sizi dinin emirlerini yapmaktan alıkoymasın, sen Hazreti Peygamberin vefatından sonra Üsam ordusunu nasıl gönderdiğimi biliyorsun, Halbuki halk hiçbir zaman böyle bir musibetle, Hazreti Peygamber'in vefatı, karşı karşıya kalmamıştır, Allah'a yemin ediyorum ki o gün ben Allah'ın ve Rasulü'nün emirlerine uymayarak bunda gerçeklik göstermiş olsaydım cezaya çarptırılacaktık ve mahcup olacaktık, Medine'de ateşler içerisinde kalacaktı.